Seferi olduğumuz zaman namazlardaki farzları neden kısaltırız da evet. sünnetleri tam kılarız, nafile ibadet olan sünnetlerin de kısaltılması ya da kılınmaması, illa ki kılınması gerekiyorsa farzları tam kılsak da e, sünnetleri evet. kılmasak ya da yarım kılsak daha uygun olmaz mı demişler evet. hocam. Ayet-i Kerime'de Nisa suresinde Cenab-ı Hak وَإِذَا fil فِي الْعَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ taksuru min مِنَ الصَّلَةِ إن خفتم أيفتنكم الذين كفروا. yolculuk yaptığınız zaman özellikle kafirlerin tasallutundan, şerrinden korkuyorsanız namazlarınızı kısaltmanızda bir beis yoktur. Cenab-ı Hak diyor. Şimdi bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak namazları kısaltmayı düşmanlardan korkuya bağlamış. Sahabe-i kiramdan biraz önce e, anlattığımız konuyla da gerçekten irtibatlı oldu. Yani ne kadar tefsire muhtaç olduğumuz anlatma bakımından Hazreti Ömer bu ayeti kelimeyi tamamlamamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki Ya Resulallah demiş. E, Cenab-ı Hak diyor ki düşmanlardan korktuğunuz zaman şimdi biz emin olduk artık böyle bir korku da kalmadı. Yine namazlarımızı dört rekat namazlarımızı iki rekat kılacak mıyız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş Tilke katun تَصَدَّقَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ Bu Allah'ın size bir hediyesidir ve dolayısıyla Allah'ın hediyesini kabul edin. Bundan yola çıkarak Hanefi mezhebe alimleri, Ebu Hanife, İmam-ı Azam Hazretleri bir insan farz namazlarını sefere çıktığı zaman mutlaka ve mutlaka iki rekat kılmalıdır demiş. İki rekat değil, dört rekat kılarsa namazı tamamdır ama doğru bir iş yapmamış olur buyurmuştur. Dolayısıyla biz farz namazlarımızı iki rekat kılıyoruz. Sünnete gelince, nafile namazlara gelince bir insan yolcu iken eğer imkanı varsa nafile namazları kılar, sünnet namazlarını kılar. Ama imkanı yoksa mesela bir iki günlüğüne bir yere gelmiştir Ankara'ya işi vardır, işini kuvalıyordur, işini bitirmeye çalışıyordur ve bu insan nafile namaz kılması hiçbir şekilde mesul olmaz. Hatta dört rekatlık bir sünnet namazı, öğle namazının sünnetini sadece vakti yetmediği için iki rekat kılarsa yine Cenab-ı Hak kabul etsin. Yani iki rekat da kılabilir. Ama imkanı varsa kılar, imkanı yoksa kılmaz. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencilerinden Abdullah İbni Ömer mesela e, sefere çıktığı zaman nafile namaz kılmazdı. Ve kendisi şöyle derdi, nafile namaz kılsaydım farzımı tamamlardım derdi. Ama diğer sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seferi iken de nafile namaz kıldığını görmüş. Nitekim Hayber dönüşünde Hazreti Peygamber Aleyhisselam ashabıyla birlikte sabah namazına uyanamayınca Beraber biraz mesafe kat ettikten sonra sabah namazının sünnetini ve farzını kaza etmiş. Ve yine Ümmühani anlatıyor. Hazreti Ali Efendimizin ablası diyor ki Efendimiz veda haccında Mekke'yi fethettikten sonra geldi. 8 rekatlık 4 artı 4 kuşluk namazı kıldı. Demek ki Hazreti Peygamber seferi iken de nafile namazlarını kılıyordu. Özetle bir insan imkanı varsa seferi iken yolcu iken nafile namazlarını kılar. İmkanı yoksa imkanı yoksa. Hiç kılmasa da hiçbir mesuliyete söz konusu olmaz ama 4 rekatlık farz namazları mutlaka 2 rekat kılmalıdır. Evet.